Geceler sevgili dinciler. saatlerimiz saatlerimiz 24.10'u gösterirken yine sizlerle beraber bir gece yolculuğu programdayız inşallah her zaman olduğu gibi. Devam eden, bitmeyen seyri sülükler ve dahi hep inşallah iyiye doğru, evrenin yapısı böyle, hep kemale doğru bir gidişat var, güzellikler hep artıyor hep e, iyiliklere, güzelliklere doğru yönelişler var ki bunu böyle ümit ediyoruz. Böyle olmasını istiyoruz. Böyle olduğunu düşünmekle, böyle olduğunu hissetmekle, böyle olduğunu istemekle inşallah öyle oluyordur. Nasıl isterseniz, neyi isterseniz onun karşılığını alıyorsunuz. İyilikler İyiler, iyilerin karşılığını, iyiliklerin karşılığını, kötüler, kötülüklerin karşılığını, evren ve ke sistem karşılığı verir. Mühim olan insanın kendisine küsmemesi, kendi iç dünyasında ümitsizlik kafirlere has bir vasıftır. Ümitsiz olmamak, ümit var olmak ve dahi Allah, Şartlar ve durumlar ne olursa olsun kulunu affeder. Şartlar ve durumlar ne olursa olsun kul affedilir. Allah affeder. Allah affedicidir. Allah'ın rahmetinden şüphemiz yok. Affetmesinden şüphemiz yok. Bundan hiçbir şekilde şüphemiz yok. Şüphesi olanlar Allah muhafaza şeytanın vesvesesindedirler. Yanlıştırlar. Allah affeder. Adamın bir tanesinin bir zaman çok büyük günahları varmış o kadar büyük günahkar ki ama diyor Allah'ın rahmetinden ben ümidimi kesmiyorum Allah beni affeder demesiyle beraber Mele'ye âlânın bir gerilimi ve o insanın bütün günahlarının affedilmesi. Madem ki o sonsuzluğun sahibi ve madem ki bizler dua etmişiz ya Rabbi tek duamız var tek arzumuz tek isteğimiz var. Şu dünya imtihanını yaşıyoruz. Biz buraya geldik ve gönderildik. Bizi senden ayırma. Tek bu. Hani bazen bahsediyoruz ya, haşa, Allah mat edilmez. Ama Allah'a öyle bir dua edilir ki, hani bazen dualar edersiniz, mutlak kabul olacak bir dua vardır mesela, mutlak kabul edilecek dualar vardır. Dersiniz ki Rabbim, sen beni seviyorsun, sen beni sevdiğin için yarattın. Sen beni nasıl seviyorsan, ben de seni öyle sevmeyi istiyorum. Sen beni nasıl bırakmıyorsan, ben de seni öyle bırakmamak istiyorum. Sen ne kadar Allah'san, ben de o kadar sana kul olmak istiyorum. Yani ben seninle öyle bir bütünleşmek istiyorum ki, Senden gayrı olan hiçbir şeyi ne görmek, ne düşünmek, ne hissetmek, ben sadece ve sadece seni bilmek istiyorum. Ben senin aşığınım, sadece seni istiyorum, başka hiçbir şeyi istemiyorum. Duasını da el açtım, sana tüm samimiyetimle söylüyorum dediğimizde denildiği zaman. İnşallah yapılan kötülükler de, yapılan yanlışlıklar da, İyiliklere, güzelliklere çevrilir. Eğer ki atlayaraktan bir düğüm bağlamışsak, hadiseyi düğüm noktada, kilit noktada bağlamışsak, Allah'ı istemişsek, şartlar ve durumlar ne olursa olsun, Allah bizim bu duamızı kabul ettiyse ki kabul etmiştir, bu dua kabul edilir, Rabbim duası kabul edilir. Bu öyle bir yansımadır ki Allah'la kul arasındaki bir yansımadır. Rabbim benimle kendi aranı birleştir. Rabbim tek bir şey istiyorum. Seni istiyorum. Ve sen de benden bir şey istiyorsun. Beni istiyorsun. Ben seni istiyorum. Sen de beni istiyorsun. Al ben seninim. Ama ben seni istiyorum yani. Ben seninim. O zaman işte bu dua... Bu duayı bağladığımız anda, bu duaya odaklandığımız ve kitlendiğimiz anda yapmış olduğunuz bütün yanlışlıklar, bütün kötülükler, bütün menfi gibi görünen şeylerin hepsi bir anda iyiliklere çevrilir. Ve Allah'ın şu ismi, Allah onların kötülüklerini, yanlışlıklarını iyiliklere çevirir. Allah onları zulmet karanlığının içerisinden nurun aydınlığına çevirir ayeti. Üzerinize tecelli eder ki inşallah bu duada ne kadar samimiysek bunun gerçekleşme oranı o kadar şiddetlidir. Çünkü bu bir kanundur. Formüller dizisini doğru yerine oturtursanız bu müsbet neticeyi alırsınız. Allah bizden bunu istiyor, kulluk istiyor. Ve biz onun Allah olduğunu kabul ediyoruz. Kul olduğumuzu kabul ediyoruz. Biz aciz olduğumuzu, noksan olduğumuzu, ihtiyaç içerisinde olduğumuzu hissettiğimiz zaman, onun sonsuz olduğunu bildiğimiz zaman bütün problemler, bütün sıkıntılar, bütün dertler ortadan kalkar. Sen alemlerin Rabbisin. Ben eksiyim, noksanım. Verdiğim sözü tutamadım. Yapmak istediklerimi gerçekleştiremedin. ''Dediklerini beceremedim, elime yüzüme bulandırdım, elimden geleni yapmaya çalıştım, belki kastiyi de düştüm, sen bilerek veya bilmeyerek işlediğim günahları affet, ben senin kapına geldim.'' Affet, Affalayık layık da diyor ya, affalayık olmasan da affet ki bir kulum bana dua ettiğinde cevabını vermezsem haya ederim diyor, utanırım diyor. ''Siz Allah'ın rahmetinden nasıl ümit kesebilirsiniz?'' Siz Allah'ın rahmetine nasıl güvenmezsiniz? Nasıl şu soruyu sorabilirsiniz ki Allah beni affetmez? Bu ne büyük bir yanlıştır. Allah affeder. Allah Rahman ve Rahim'dir. Yeter ki biz samimi olalım. Yeter ki biz kendimize küsmeyelim. Allah sonsuz güzellikler sahibidir. Onun sonsuz güzelliğinin yanında bütün günahlar, Affedilir, nötrlenir, sıfırlanır. Sabret, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanların mükafatını Allah elbette zayi etmez. Gündüzün iki vaktinde ve gecenin gündüze yakın kısımlarında namaz kıl. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri giderir. İşte bu bir formüldür. İyilikler kötülükleri giderir. İyilikler kötülükleri giderir. Durmak yok, bittim demek yok. Şartlar ve durumlar ne olursa olsun devam var. Çünkü başka kapı yok. Evet bugün inşallah bahsedeceğimiz konuların bir tanesi ki zincirleme olarak devam edecek ki Fatiha üzerinde duruyorduk, açan sır üzerinde duruyorduk, birazcık kelimelerin üzerindeki kavramlardan, manalardan bahsediyorduk. Bunları bilmekle beraber, bunları istemekle beraber, Allah'ı tanımakla beraber O'nun sonsuz güzelliğini hissetmeye başlıyorsunuz ve içinizde aleminizde. Onunla intisaplar, onunla bağlantılar. Sürekli olarak ona intikaller. Her şeyde ona yol bulmalar. Yani öyle bir e, hani elinizde bir mal vardır. O malı satabilmek için olmadık dili dökersiniz. Olmadık besteler yaparsınız. Olmadık böyle şiirler yazarsınız. Yeter ki o mal satılsın. Çünkü maddiyata ihtiyacınız vardır. İşte Allah'a kulluğunuzu ispat içinde olmadık diller dökebilirsiniz. Olmadık şekillere bürünebilirsiniz. İşte namaz bir şekildir. İşte ibadetlerdeki veya dualardaki enteresan yorumlar bir şekildir. Bunu üretebilmek lazım. Allah'a ne kadar ihtiyacınız olduğunu hissettiğiniz anda bu üretim, bu yeni yeni besteler sizlere verilir. Kulluğun açılımıdır bir açıdan bu. Kendinizi Allah'a takdim etmenin değişik metotları vardır. Ne kadar Allah'ı istiyorsanız bu metotlar o kadar gelişir, o kadar açılır sizde. Çok farklı dualar yapmaya başlarsınız. Fatiha sırrı içerisinde, istidatları açan o sır içerisinde değişik yorumlar yaparsınız. Artık her haliniz Dua olmaya başlar. Artık her haliniz onu istemek olur. Merdivenden çıkarken dersiniz ki ya Rabbi bu merdivenden nasıl maddi olarak çıkıyorum. Manevi merdivenlerde sen beni yükselt. Bu merdiven nasıl yüksek yani bir yere beni çıkarıyor. Benim merdivenim de beni sana çıkarsın. Benim miracım da bu olsun. Yolda gidersiniz birisine... Değişik şeyler olur yani. Oradan hemen duayı üretebilmek. Oradan hemen Rab ile olan bağlantıyı kurabilmek. Nereye bakarsanız bakın onunla yakınlığı sağlayabilmek için teklifleri sunabilmek, onun dikkatini çekebilmek. Meleai âlemin, o ruhani alemin dikkatlerini kendi üzerinize çekebilmek hassasiyetinizle, inceliğinizle. O alemler çünkü Böyle projeksiyon, projektör gibi bakıyorlar. Sizin iyilikleriniz, güzellikleriniz parlama gösteriyor. Kiminki daha çok parlar ise o, o aleme en çok yansıyandır, en çok dikkat çekilendir. İşte bizim amacımız, nihai noktada istediğimiz, tüm duaların içerisinde istediğimiz bir şey var. Marifetullah noktasında erimek, vahdet denizinin ortasında boğulmak, Vahdetten başka ne bir şeyi görmek, ne bir şeyi konuşmak, ne bir şeyi istemek. Biz sadece ve sadece Allah'ı istiyoruz. Çünkü Allah bizden kulluk istiyor. Demek ki Allah bizi istiyor. Allah bizi istediği ölçüde biz de Allah'ı istemeliyiz. O bizi ne kadar seviyorsa biz de onu o kadar sevmeliyiz. Dua bu kadar alem şumul ve bu kadar sonsuz olması lazım duanın. Ya Rabbi sen ne kadar sonsuzsan ne kadar değil yani kadar veremezsiniz sonsuzlukta da sen sonsuzsun ve sen dualara cevap verensin bu duamı da kabul edensin ve inanıyorum ki kabul etmişsin kabul edersin. Çünkü senden öyle bir şeyi istiyorum ki senin benden istediğin şeyi de ben sana arz ediyorum, ben sana veriyorum. Al, al. Hani aşklar arasında der ya, bir canım vardı onu da al der ya. Ya Rabbi bende bir olan neyse, benden istediğin neyse onu al. Ben sana uzatıyorum, o neyse onu sen benden al. Demek... Teslim olmak demektir. Demek, yokluk içerisinde yok olmak demektir. Demek, bunu demek, fani olmak demektir. İşte biz bu noktada ne kadar atabiliyorsak, ne kadar hafifleyebiliyorsak, ne kadar bu duaya konsantre oluyor isek o kadar varız. Bizim bittiğimiz yerde o vardır. Yolların bittiği yerde o vardır. İradenin olmadığı yerde O vardır. Boş kalplerde O vardır. İstemek, arzu etmek, istemeyi de istemek, böyle bir duygu bana gelmiyor, böyle bir duyguyu hissedemiyorum demek kaçış demektir. Ya Rabbi, o duygunun yoğunluğu neyse, o nasıl bir şeyse, ben onu da istiyorum, sen benden istediğin için. Şu anda belki onu hissetmiyorum, yaşayamıyorum ama bu konuşmalardan, bu duygulardan bir şeyler hissediyorum. At ile katırı fark edemiyorum ama attaki asaleti Hissediyorum. Sen bana his ötesinde atın asaletini ve atın kalitesini göster ya Rabbi. His ötesi. İnşallah. Aleyhissalatü vesselamın istediğini senden istiyorum. İşte bu dualar inşallah insanı durdurmayan, Seleksiyona uğratmayan, bitirmeyen, sürekli olarak açan, beste yapabilmek. Dua bestesi yapabilmek. Her halin. Ve hep kendini yenileyebilmek bir açıdan. Kendini yoğurabilmek, hamd etmek. Allah'ın yüceliğini bilerek O'na, Övgüler yağdırmak. İşte biz senden yüceliğini bilmeyi istiyoruz. Marifetullah'ı bilmeyi istiyoruz. Marifetullah'ı istiyoruz. Çünkü biz ne kadar seni bilirsek sana övgülerimiz o kadar artacaktır. Ama bunu şu anda belki sınırlı biliyoruz. Kendi içimizde sana ait belki sınırlı bilgiler var. Ama şunu diyoruz ki sen kendini nasıl övüyorsan, sen kendini nasıl tanımlıyor isen biz de seni öyle kabul ediyoruz. Biz seni bilemesek de, senin sonsuzluğunu bilemesek de sana iman ediyoruz. Bilmek ötesi sana iman ediyoruz. Bu canlı kavramı, bu hay sırrını sen bizim içimizde hep hay tut. İşte onu bilmeyle beraber, marifetullahla beraber derinleşme başlıyor. Onu sezmeyle beraber, ona sızmayla beraber hamd hadisesinde derinleşme başlıyor. Ona sızmanın yolu da erimektir. Ona sızmanın yolu da latifleşme, hassaslaşmaktır. Hassaslaşmanın yolu da affetmektir. Hayatın belki gerçekleri vardır, ancak onun adına bazı gerçekleri görmemezlikten gelmektir. Yapılan kötülükleri iyiliklerle gidermeye çalışmaktır. Kafirlere sözün en güzelini söyleyin, diyor bir ayet-i kerimede. Kafirlere sözün en güzelini söyleyin, tevhid delillerini en güzel şekilde ortaya koyun. Birisi sizin yüzünüze vurmuştur. Hz. İsa Aleyhisselam'ın İncil'de der ki işte sen de öbür tarafı çevir. Belki hayatın gerçeklerinde ve kanunlarında, nefsin cumhuriyetinde, kanunlarında böyle bir şey yoktur. Ancak Allah'ın ahlakında affetmek vardır. Allah her şeyi affeder. Her şey affedilir. Bir şey affedilmez. Ona ortak koşmak... O zaman cehenneme yaslanırsınız diyor. Ve dahi kıskançlık, buhul hadiseleri de tabii oraya kapı açtığından dolayı o noktada da yaslanırsınız. Çünkü sahibini bitiren şeylerdir bunlar. Hulasa onu bilip ve sezmek, ona sızmak, vermek. Kendini vermek, kendini bitirmek, konsantre olmak ve bunu istemek. Hamd derinleştikçe de Allah size yapmanız gereken şeyleri bildirir. Size öyle derinlikler doğurur ki size istikamet çizer. O derinliğin içerisinde tam dersiniz ki boğuldum olmazsınız. Allah farklı metod ve metodolojilerle size bilgilerini sunar. İçsel olarak size mesajları çeker. Yapmanız gerekenleri bildirir. Yani Allah sizinle konuşur. Allah size hitap eder. Muhammed Aleyhisselam'a nasıl hitap etti, nasıl konuştu? Size de ihtiyacınıza binaen kul Allah'la konuşur. Allah'la konuşabilirsiniz. Allah'la sohbet edebilirsiniz. Allah'la oturabilir, Allah'la gezebilir, Allah'la Sever ve sevişebilirsiniz, sevmek ve sevilmek, Allah'la olabilmek, tüm olay bu. Hani diyor ya olmak ya da olmamak, İşte tüm mesele bu diyor ya, biz de onu şöyle çeviriyoruz. Allah'la olmak, tüm mesele bu. Tüm yapılan nihai hedef içindeki hedef, öz içindeki öz, mana içindeki mana, sır içindeki sır bu. Allah ile olabilmek. Bunun yollarını, bunun olması gereken şekillerini O size bildirir. Yeter ki siz bunu isteyin, arzu edin. Yapmanız gerekenleri size bildirir. Yeter ki inat etmeyin. Yeter ki O'nun Allah olduğunu, sizin kul olduğunuzu kabul edin. İşte bu sezişler, insanda derinlikler doğurur ve böylece hamd hadisesi onu övme ona teslim olma hadisesi perde perde açılır Allah'ın güzelliğine erişir Allah'ın önce hamd ile sezilmesi evrendeki inceliğin bilinmesiyle Gerçekleşiyor. Evrendeki inceliği kendi evrenindeki inceliği bilmekle kendini bilen Rabbini bilir sırrınca. Sonra onun o güzelliğine karşı niyazlar başlıyor, arzular başlıyor. Bir mecazi anlamda birisini görüyorsunuz, aşık oluyorsunuz ve onunla beraber olmak istiyorsunuz. Allah'ın eserlerini görüyorsunuz. Eserlerden esire geçmek için arzu duyuyorsunuz. Bu sizin yapınızda, bu sizin iç aleminizde programlanmış olan bir bilgi. Siz bunun için varsınız. Buna geçiş sağladığınız ölçüde siz insansınız. Tüm peygamberler, tüm vahiyler, insanı hayvaniyetten kurtarmak içindir. İşte, bu noktada insanı hayvaniyetten kurtarmak için de metodları en iyi bilen gönderilmiştir. En iyi yansıtıcı olan gönderilmiştir. En güzel hamd eden gönderilmiştir. Tasavvufta hamd niyazına mahmud, mahmudiyet, hamid gibi intikal ve makamlar vardır. İşte en güzel hamd edene kelime olarak Muhammed denilir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Muhammed En iyi bilenin söylediği Biz seni hakkıyla bilemedik Onu en iyi bilmek Onu bilememektir Bilmenin Bilememenin Sonsuzluğunu yaşamaktır Çünkü o sonsuzdur Onun belli şeylerini bilirsiniz Ancak o bildiğiniz şeylerin çok ötesidir onu hayal edersiniz, o hayal ettiklerinizin ötesidir. O bu dersiniz, o hepsinin ötesidir. O sonsuzdur. O alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Çünkü o sonsuzdur. Sonsuzluğun yanında günahlar, sonsuzluğun yanında çirkinlikler, sonsuzluğun yanında Biter yani. Bunların hepsi iyiliklere çevrilir. Yeter ki bizler onun ahlakıyla o sonsuzluğun enerjisine yaklaşmak da sonsuzluğu hissetmekle olur. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah'ın özellikleriyle donanın. Kendinizi o şekilde donatın. Ne kadar Allah'a benzerseniz ne kadar Allah'ın sizde Yansıtmış olduğu isimleri ona layıkıyla yansıtırsanız, ona benzeme adına çaba içerisine girerseniz ki o olamazsınız da benzeme derken neyi kastettiğimizi anlıyorsunuz inşallah. Onun ahlakıyla ahlaklanmak. Allah insanı Rahman suretinde yaratmıştır. Allah mutlak gayiptir. Rahman ismiyle insana tecelli etmiş, insanı yaratmıştır. Ne kadar Allah ismine yaklaşırsanız o kadar Rahman ismi sizde tecelli eder. Allah'ın ahlakında affetmek vardır. Allah'ın ahlakında olgunluk vardır. Allah'ın ahlakında, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakında haya vardır. Olgunluk vardır. Küçük teferruat mevzulara, kırılmalara, kıskançlıklara... Hassasiyete, dikkati kendi üzerine çekmeye, nefsi bazı alışverişlere yer yoktur. Allah'ın ahlakında olgunluk vardır, Allah'ın ahlakında vakar vardır, direnç vardır, tüm engellerin aşılması vardır. Allah'ın ahlakında yaş kuru ne varsa her şey Kur'an'da vardır. Bugün birisi bana diyor ki, Kubilay'cığım benle bir dargınlığın yok değil mi dedi. Herhangi bir şey var mı dedi. Ben farkında olmadan belki bir şey yapmış olabilir mi? Olur mu hocam dedim ya. Siz bizim babamızsınız hiç yani sizin insan babasına darılır mı dedim. Ya öyle de dedi. dedi. ...böyle bazen birilerinin yanına gidiyorum... direkt bana diyor... ...hocam ben sana dargınım... ...o gün herkesin elini tuttum... ...benim elimi tutmadım... ...bana selam vermedin filan... ...diyorlar... ...yani benim dalgınlığıma vermiyorlar... ...beni anlamıyorlar babında... ...ben dalmışım... ...farkında değilim... ...benim davam başka... ...kafam başka yerlerde... ...görmemişim ve bana alınmış... ...bana kızmış... ...ve bunu bana çok rahat bir şekilde söylüyor... ...ve beni de böyle üzüyor dedi... ...ama dedi... İşte Allah razı olsun dedi yani bana darılmadığına sevindim dedi. Yok dedim hocam öyle şey olur mu dedim ya size darılır mı insan darılırım mı? Ne ehemmiyeti var yani ne ehemmiyeti var? Olmasa ne ehemmiyeti var hocam yani biz sizi anlarız Allah'ın izniyle. Şimdi yakın çevrenizin davası başka olabilir. Kafalar başka taraflara odaklanmış olabilir. Kendi nefsinize çekmeyin çekmememiz lazım. Kendi davamı apayrı şey, hedef başka. Hani Hazreti Ayşe validemiz, o yüce annem kurban olayım. Efendimiz aleyhissalatü vesselam teheccüd namazı kılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselamı yanında göremeyince hafif bir kıskançlık oluyor herhalde diyor. Başka hanımlarına gitti, başka hanımlarını ziyarete gitti diye düşünürken Efendimiz orada teheccüd namazı kılıyor ve annemize diyor ki senin derdin ne? Benim derdim ne? Allah bütün günahları affeder. Allah her şeyi affeder. Yeter ki biz kendimizi affedelim. Biz kendimize küsmeyelim. Allah belki affetmiştir bile. Ancak biz kendimizi affedelim. E Allah affettikten sonra bizim kendimizi affetmeme gibi bir lüksümüz yok. Hulasa. Allah'ın hedefi bellidir. Allah sonsuz güzellikler sahibidir. Sonsuz kemalat sahibidir. Hedefi bellidir derken belli bir hedefe gidiyor manasında değil. Allah'ın tecelli noktasında, yaratmış olduğu mahlukat noktasında her şeyin nihai hedefi bellidir. Nihayetsiz kemalat olgunluklara gidiyor. Her şey olgunluk noktasına doğru gidiyor. Hedef bellidir. Bu hedefe giderken, bazı toslamalar, bazı çembeler, bazı düşmeler, kalkmalar gibi şeyler olabilir. Ancak eğer programın hedefi kilitlenmiş ise o düşmeler ve kalkmalar ona sadece ve sadece kemalat getirir, olgunluk getirir. O düşmeler onun faydasınadır. Zahmet içerisindeki rahmettir. Günahlar içerisindeki sevaplardır. Öyle büyük bir günah işlersiniz ki, Belki hiç işleyemeyeceğiniz bir sevabı doğurur kendi iç bünyesinde. Öyle büyük bir günah işlersiniz ki, Allah onu iyiliklere çevirir. Ve bir de bakarsınız ki, Hiç işleyemeyeceğiniz derecede iyiliklerle dolu, bir amel defteriniz olmuş dersiniz ya Rabbi ben böyle bir sevap işlediğimi hatırlamıyorum bu kadar büyük. Rabbiniz de size der ki sen çok büyük bir günah işlemiştin. Ben onu sevaba çevirdim. Çünkü ben kötülükleri iyiliklere, onların günahlarını sevaplara çevirenim der size. Ve siz de bir bakarsınız ki Allahu Ekber dersiniz yani. Ama hedef noktada neticeye kitlendiyseniz, hedefiniz onun rızası ise. Onun rızası noktasında, onu istemek noktasında, onu sevmek noktasında düşmeleriniz ve kalkmalarınız sadece terzinin size kolunu kaldır, indir, hafif bir çömel ölçünü alıyorum yani zamanın operatörünün ifadesiyle mülk sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf yapar. Eğer ki o mülk onu istemişse o mülk onu istemişse o mülkün yıkılması bile aslında yeni bir dirilişin bir sonra bir önceki hamlesidir. Bir sonraki hamlesi yeniden diriliştir. İşte onu bilmek, onu istemek, onun yüceliğini bu şekilde de anlamaya çalışmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, sonsuz derecede affetmek, hep affetmek, yapılan iyilikleri kötülüklerle gidermeye çalışmak. İşte o zaman canlılık, işte o zaman sezmelerin sezme ötesine geçişi sezmelerin hislerin yoğunlaşması enerjinin yoğunlaşıp maddeleşmesi her karede Allah'ın elini görebilmek Allah'ın yönlendirmesini görebilmek. Allah'ın sizin ile ilgilendiğini görebilmek. Bunun tadı hiçbir şey de yoktur. Ya Rabbi dersiniz yani. Ya Rabbi. Allah'ım dersiniz. Başınıza ne gelirse gelsin sadece Allah'ım dersiniz. Sadece Allah dersiniz. Allah Programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler bu güzel eserden sonra. Hep bahsettiğimiz şeylerde kestirmeyi yakalamak, pratik olanı yakalamak üzerinde duruyoruz. Pratik olmak, hemen şak diye hadiseyi noktayı merkezinden yakalamak. Mesela birisiyle güreşe tutuşuyorsunuz, ensesinde bir bölge var, orayı tuttuğumuz anda kımıldayamazsınız. Hiç kımıldayamaz. Size teslimdir. Ne derseniz onu yapmak zorundadır o. İşte dua noktasında da bir Rabbim teşbihimizi benzetmemizi affeylesin. Allah'tan öyle bir dua istemek ki, Allah'ın öyle bir yerine tutunmak ki, mekandan münezzehtir şüphesiz ki, ancak öyle bir dua istemek ki o dua sizi götürecek olan duadır. Bu kadar basittir. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Ancak cenneti size en kolay bu kadar olur yani. Cenneti kazanmanız en kolay yolla belki bu duadır. Rabbim. Rabbim duası, Allah'ım duası sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın duası, ben seni kabul ediyorum, ben senden razıyım demek Allah'ın istediği bir şeydir. Allah'ın istediğini istemek işte öyle bir yeri yakalamaktır. Onu yakalamaktır. Onun yani ona bir geçiş kapısıdır. Onun içerisinde yayılmaya, ona nüfuz etmeye, dem ve damara işlenmeye, bilinmezleri bilen sırrın size verilmesine açılım sağlayan bir duadır. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'sın. Hamd ancak sana mahsustur. Sen kendini nasıl bildiriyorsan, sen kendini nasıl biliyorsan biz seni öyle kabul ettik. İşte bütün sorunların, problemlerin ortadan kalktığı dua. Problemlerin yüzde 99'u kendimizin kul olduğumuzu kabul etmemekten kaynaklanabilir. Allah'ı biz eğer ki kabul eder isek ortada problem kalmaz. Kendimizin tanrı olmadığını kul olduğumuzu bilir isek. Ortada bütün problemler kalkar. Biz Tanrı değiliz. Biz kuluz. Biz eksiyiz. Biz eksiyiz. Bunu kabul etmeliyiz. Biz kuluz. Biz ihtiyacı olanız. Biz ihtiyaç içinde olanız. İşte bunu ne derecede biliyorsak, buna ne derecede yoğunlaşıyorsak, o derecede alemimiz boşalır âlemimizin boşalmasıyla beraber boş olan gönüllere o girer. Ve besteler o zaman başlar, yorumlar o zaman artar. İlmi yorumlar, manevi yorumlar ve hakikatlerin birbiriyle entegrasyonu ve o entegrasyonun neticesindeki manevi gerilimler ve o gerilimlerin oluşturduğu Hazlar, zevkler ve tadlar o zaman başlar. Onun tadını alan da öyle bir duygu açılır ki artık o tadı alamazsa o ölmüştür, bitmiştir, ölme ötesidir. Izdıraplar çeker. Zikrin tadını alan zikri bırakamaz, zikrullahı bırakamaz. Zikrin tadını Rabbim bizim kalbimize şöyle bir sürse, bir sürsün ki, bir sürsün ki, ondan başka ne bir şey görelim, ne işitelim, ne konuşalım. Tüm güzellikler alemlerin Rabbi olan Allah'tandır. Bütün güzellikler O'ndandır. Bütün noksanlar ve kusurlar bizdendir. Hakikatlerden bahsettikçe insan güzelleşir. Güzel olan hakikatlerdir. Maddenin bir önemi yoktur. Önemli olan manadır. Mesajı kimin getirdiği önemli değildir. Önemli olan mesajın doğru veya yanlış olmasıdır. Niheng taşı bu noktada Kur'an'dır. Allah, münafıklarla da Allah kafirlerle hiç bilemezsiniz Allah'ın ordularını. Allah herkesi bu dini tamamlayacaktır. Hiç bilemezsiniz, kimin ne olduğunu siz bilemezsiniz. Ancak bildiğimiz bir şey vardır ki o alemlerin Rabbidir, güzelliklerin sahibidir, bütün güzellikler O'ndandır. Bu noktada ara kablosu olma vazifesinde olanların belki bir arzusu vardır. Ya Rabbi bizleri hakikatlere yaklaştır. Hatta hakikatlere yaklaştırma ötesi, bu hakikatlerin ben ve damarımıza işlemesini nasip eyle. Hakikatler biz olalım, bizler hakikat olalım. Fark göremiyorum ya sen diyor ya, öyle bir şey olsun. Hakikat mi bu, bu mu hakikat? Yani öyle bir yansıtıcı olalım. Öyle bir sana yakın olalım. Sen bizde öyle bir tecelli et, bizi öyle bir temizle, öyle bir rektefe et bizi. Nasıl Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Hira mağarasında revizyona tuttun? Cebrail Aleyhisselam onun gönlüne ana programları, formatları attı. Aynen biz sana teslim, sen alemlerin Rabbi olan Allah'sız. Allahsın. Mekansız zamanlara, zamansız mekanlara ihsan lütfeyle Ya Rabbi. Mekansız zamanlara, zamansız mekanlara ihsan lütfeyle Ya Rabbi. Hani anlatılmaz yaşanır diyor ya, öyle bir şey işte. Mana ilimlerinde olsun, tasavvufta olsun. Gecenin bu vakti tasavvuftur. Gecenin bu vakti manadır. Gecenin bu vakti hikmet içi hikmettir. Gecenin bu vakti enfüstür. Latifelerin açıldığı ve beklediği aç kuşlar gibi ağzını semaya kaldırdığı aslında o semaya kalkan kalplerde istemenin yattığı anlardır geceler. Aşk, o duanın bir katalizörüdür. Reaksiyona girer ve reaksiyonu hızlandırır. Ne kadar aşık iseniz, o kadar çabuk yem size gelir. Aşkı anlamak, anlamamaktır. Aşkı bilmek, bilmemektir. Onu en iyi bilmek, "Biz seni hakkıyla bilemedik." demektir. Yani sarhoş olmaktır. Kafanın yerinde olmamasıdır. Hafif dumanlı olmaktır. Böyle bir haldir. Yaşamak ve ölmek Olmak veya olmamak gibi böyle iki arada, iki ara ortasında, ortada bir yerde. Enteresan bir şey. Tam böyle bütün hazlarınızın nefsani noktada veya işte böyle bir haz yaşıyorsunuz. O andaki o zevk nasıl istersiniz ki bitmez, bitmesin dersiniz yani. Ah dersin şu hal bitmese keşke Şu hal Mesela sarhoş olmuşsundur Kafanda ne dert vardır Ne tesa, tasa vardır Beynin uyuşmuştur Tüm vücudun uyuşmuştur Öyle bir acayip bir hal vardır Sarhoşluğun öyle bir tatlılığı vardır Maddesel anlamda Ama haram kılınmıştır O noktada uzağızdır bunun müsbet anlamdaki açılımı şudur müsbet anlamdaki açılımı şudur öyle bir anı yakalarsınız ki veya helal noktada bir örnek verelim hanımınızla beraber olduğunuz andaki o zevk o tat dersiniz ki bitmesin oturuyorsun sohbet ediyorsun veyahut işte bir annenin evladına olan şefkatinin bir doruk noktası vardır bitmesin dersiniz işte o aşkın hep yaşaması, o aşkın hep artması, anlamaların bitmemesi, bilmelerin bitmemesi, bir şeyin bitmesi deşifre olması demektir. Allah'ı deşifre edemezsiniz. Allah bitmez, Allah sonsuzdur. Bitirdiğiniz şey bitmiştir. Fani olanlar bitmeye mahkûmdur. İstediğimiz fani değildir. Çünkü bizler faniyiz. Faniyin fani olanı istemen. İşte bu noktada belli şeyleri bitirebilirsiniz ama aşkı bitiremezsiniz. Ama ruhu bitiremezsiniz. Ama tasavvufu bitiremezsiniz. Ama kalbi bitiremezsiniz. Sarhoşluğun bitmemesini istersiniz. Onunla olan birlikteliğin bitmemesini istersiniz. İşte bunu öğrenmek için de Hatice'yi bilmelisiniz. İnsan ne kadar sevgiye düşerse düşsün, ne kadar ben aşkı yaşıyorum derse desin, ne, ne aşkı anlamıştır, ne sevgiyi anlamıştır, ne manayı anlamıştır. Hiçbir şeyi anlamamıştır. Hatice'yi anlamayan hiçbir şeyi anlamamıştır. Hatice'yi bilmeyen hiçbir şeyi bilmemiştir. Çünkü aşkın insan haline girmiş şekli Hatice'dir. Özel revizyondan geçen hassas ayarlara münhasır kılınan Hatice'dir. Elest Deryası'nın o ışık ışık sonsuz olan o okuyanusunda Fahri Kainat Efendimizin güzelliğini seyreden, maddesel ve manasallı o güzelliği seyreden ve o güzelliği gören güzeldir Hatice. O ceryana kapılandır Hatice. Bilen bilir, bilenlere sorun. Bilenlerle bilmeyen bir değildir. Siz göremediniz o güzelliği. Biz göremedik o güzelliği. Çünkü onun güzel olduğunu bilmiyorduk. Ama Hatice onun güzelliğini bildi. Çünkü o da güzeldi. Şiddetli bir cereyana kapılmıştı. Allah, yeryüzüne göndereceği sevgilisine... Eş olarak Hatice annemizi seçti. Bütünleyici olarak onu tamamladı, onu seçti. Hz. Hatice annemiz de Fatiha'nın sırları çok yoğun derecede tecelli etmişti. Hz. Hatice annemiz kendi iç dünyasında besteler yapıyordu. Onun ihtiyacına binaen ne yapılması gerekiyorsa... Onu iç aleminde yansıtıyordu. Çünkü ona öyle yansıyordu. Onun mutlu olması gerekiyordu. Onun sıkıntılarının alınması gerekiyordu. Çünkü ona çok ağır bir yük verilmişti. Vahiy geliyordu. Ve o vahiy yüklenenin belli ameliyatları da gerekiyordu. Belli ameliyatlar geçirecekti o vahyi üstlenen. İşte o ameliyatı gerçekleştiren... Hazreti Hatice annemizdi. Hazreti Hatice annemiz onun gönlündeki sıkıntıları vakumluyordu, emiyordu. Hazreti Hatice annemiz kendisini unutmuştu onun adına. Hazreti Hatice annemiz sadece onu düşünüyordu, onun mutluluğunu düşünüyordu. Hatice yoktu, Muhammed vardı. Hatice yoktu, Muhammed vardı. Çünkü Allah onu en güzel ahlak ile ahlaklandırmıştı ve o en güzel ahlaka da layıkıyla laboratuvarından Hazreti Hatice annemizi çıkarmıştı. Ve son olarak Hatice annemizi bir kez daha analiz etti. Dünyanın zaman dilimine intikal ettirirken Hazreti Hatice annemizi Fatiha sırrını Bilinmezleri bilen sırrı, açan sırrı onun gönlüne kopyalamıştı. Fatiha'nın içerisindeki asalet, zerafet, merhamet, duygusallık, hanımefendilik sırrı Hazret Hatice annemizdeydi. his noktasında da olsa, istifade ediyorsak, Rabbim bu hislerimizi yoğunlaştırsın, his ötesine yaşamaya, hayırlısı ise yaşamaya, ne noktada hayırlısı ise, çünkü öyle duygular vardır ki dünyada yerini bulamazsınız. O duyguların yeri bu dünya değildir. Dünya böyle bir aşka, dünya böyle bir muhabbete belki bir kere sahip olmuştur. Bir kere görmüştür belki böyle bir şeyi. Böyle bir muhabbeti, böyle bir yanışı dünya bir kere görmüştür. Biz bu yanıştan bahsediyoruz. Biz Hz. Hatice annemizin damda türkü söylemesini, onun özlemiyle o güneşin altındadır diye ben de güneşin altında yımın yanmanın sırrını, onun aşkıyla olmanın, onu arzu etmenin, onda fani olmanın, onu rahatsız etmemek, onu üzmemek, onun hizmetine engel olmamak için kendisini kesmesinin, biçmesinin, doğramasının, dilim dilim kıyma haline getirmesinin sırrını anlatıyoruz ki bunu anlatırken bizim bunu istememiz, Rabbim hayırlısını versin, acaba bu dünya boyutunda kaldırabilir miyiz? Öyle yoğun dualarınız vardır ki, onun yeri burası değildir. Hatice'nin sırrı, Muhammed'in sırrını, onu veren, ona da uygun olanını verir. İşte annemizin, merhameti olsun, asaleti olsun, duygusallığı olsun, hassasiyeti olsun, hep bu noktada, istikamet noktasında yeni besteler, istikamet noktasında açılımlar sağlıyor. Bir kadında hassasiyet vardır erkeğine karşı, bir kadında duygusallık vardır erkeğine karşı, ancak bu duygusallık eğer ki, Dikkatleri kendi üzerine çekme boyutuna dönüşürse onu üzer, erkeği üzer. Hassasiyet de vardır. Her şeyin bir müsbet tarafı vardır, bir menfi tarafı vardır. Müsbet tarafı Muhammed'de fani olmaktır. Muhammed ve vesselam da Allah'ta fani olmuştur. Müsbet olanı budur. Müjdeler olsun diyor ey yetimler, aç, açlar, susuzlar, kimsesizler. Muhammed geldi. Derdinizin dermanı geldi, arzu ettiğiniz geldi, istediğiniz geldi. Hz. Hatice annemiz öyle bir operatördü ki, Fatiha sırrı içerisinde öyle ameliyatlar yapıyordu ki, Bilinmezleri öyle bir biliyordu ve onları öyle bir uyguluyordu ki, bunu anlayabilmek ancak Fatiha'yı okumakla, sürekli olarak okumakla olur. Karşınıza öyle bir sahne çıkar, neyi uygulayacağınızı, nasıl davranacağınızı belki bilemezsiniz. Ama Fatiha eğer ki açılmış ise, veya Fatiha gönlünüzde, Açılıyor ise Fatiha'nın kokusu size geliyor ise yapmanız gerekenler size bildirilir. İç spikeriniz dün gece bahsettiğimiz gibi Fatiha'nın ilk iki ayetini okuyanın iç spikeri genişler. İç spikerinin sesi yükselir ve yapması gerekenleri hissi kablel vuku noktasında ve dahi içsel olarak kendisine bildirir. Düşünün ki size yapılan çok büyük yanlışlıklar var. Size karşı yapılan, yapılmaması gereken şeyler var. Birisi diyor ki, ya özür dilerim hakkını helal et diyor mesela. Değil mi? İşte Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın derken, ahlaklanalım derken Allah kullarını üzmüyor. Eğer ki ona helallik vermek, onu rahatlatacak ise, tebessüm edilmemesi gereken pozisyonda tebessüm etmemek onu üzecek ise, tebessüm etmek onu mutlu edecek ise, gelin onu mutlu edelim ve tebessüm edelim. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanalım. Allah kullarını mutlu ediyor. O kulun istediğini verelim. Ancak tabi her şey dünya boyutunda bir açıdan da imtihandır. Kimilerinin istedikleri verilir, kimilerinin istedikleri verilmez. Veremeyeceğimiz şeylere de girmeyelim. Yapamayacağımız şeylere de bir imtihan boyutu olarak kendimize açmayalım. Teferruat mevzulara dalmayalım. Tek bir şeyi bilelim. O şeyde boğulduğunuz zaman ölmezsiniz. ...canlı kalırsınız. Başka şeylerin içerisinde boğulursanız bitersiniz. Teferruat içerisinde boğulursanız bitersiniz. Fani içerisinde boğulursanız bitersiniz. Ama Allah içinde boğulursanız... ...sonsuzluğu yakalarsınız. Cennet boyutuna intikal edersiniz. Garantili olanı seçelim. Riskli olandan uzak duralım. Allah ile ticarette mutlak kazanırsınız. Nefs ile ticarette, fani ile ticarette, Toslama imkanınız, toslama oranınız çok yüksektir. Belki güçlü olursanız, bir açıdan ama, Kurtulanlar pek az olmuştur. Hatta hiç olmamıştır. Demek ki yol iki, ya Allah'ın yolu veya diğer yol. Onun adına olan şeyler vardır. Onun adına olan şeylerde samimiyetinizi bir açıdan yoğunluğunuzu kestirmemezsiniz, bilemeyebilirsiniz. Samimi miyim, değil miyim? Samimi olmayı da istemek, İstemek içerisinde istenmesi gereken tek şey odur. Yalnız biri bil, yalnız biri iste, yalnız biri konuş, yalnız bir ile ol. Çünkü başka istemekler, başka bilmekler, başka olmaklar fayda vermiyor. Bu dünya boyutunda fayda vermiyor. Hiçbir boyutta fayda vermiyor. Hele ki bu dünyada şu zamanda bitişler çok çabuk oluyor. Ondan ayrı bir an, ona intikaldeki çok kısa süreli gecikmeler, hassasiyet kazanmış kalplerde bitmelere değil de, Büyük dağılmalara sebebiyet verebilir. Süt bozulursa yoğurt olur, Yoğurt bozulursa yağ olur, Yağ bozulursa zehir olur. Sizler yağsınız. Sizler on yıldır, Yıllardır, On yıllardır, Yağ olma adına çaba içindeydiniz. Ve sizler bir açıdan bu çabanın hedefine ulaşacağınızı ulaşacağını ümit ettiğiniz için bir açıdan yağsınız sizler. Sizler bozulursanız zehir olursunuz. Sizlerin yanlışları, sizlerin hataları alemde çok çok büyük gedikler açar. Bilmeyen bir insanın yapmış olduğu hatanın Melekut alemini titretmesiyle sizin hatanızın melek âlemini titretmesi arasında dağlar kadar fark vardır. Ancak sizin yaptığınız iyiliklerle bilmeyenin yaptığı iyilikler arasında da farklar vardır. O halde iyilikler kötülükleri giderir sırrınca, İyilikleri arttırmaya çalışmalıyız. Kimin iyilikleri çok ise, o kişi iyidir. Allah'ın ahlakı ve ölçüsü budur. Bir kişinin iyi ahlakı çok ise, o iyidir. Terazinin bir kefesine iyilikler konur, diğer kefesine kötülükler, günahlar. İyilikler ağrı basarsa, o kişi cennetliktir. Kötülükler ağır basarsa, o kişi cehennemliktir. Demek ki, bir kişinin iyilikleri çok ise o kişi iyidir. Hatice annemizin ameliyatlarından bahsediyorduk. Onun mana planında gerçekleştirmiş olduğu vakumlardan bahsediyorduk ki, Efendimiz onun yılına, öldüğü yıla hüzün yılı diyordu. Hüzün yılı diyecek kadar aşıktı. Hatta Hatice annemizden sonra Ayşe annemiz diyor ki, ne zaman ki evde bir et kesilse, Hazret Hatice'nin tanıdığı üç beş tane, üç dört tane hanım vardı, onlara et göndermeden içi rahat etmezdi, diyor. Sizler bir zamanlar Hazret Hatice'nin arkadaşıydınız, deyip müthiş iltifatlar yağdırırdı onlara, diyor Hazreti Ayşe annemiz. Acaba Hazret Hatice annemizde nasıl bir sır vardı ki, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun arkadaşlarına bile böyle iltifatlar yağdırıyordu. İşte aşkı öğrenmek isteyen Hazreti Hatice annemize dua okumalı, onun ruhaniyatından istifade etmeli, onu istemeli. İstemeli yani, istemeli. İsteyin vereyim sırrınca. Şu portre ile son verelim dilerseniz. Şu portrenin öz manasını anlayan aşkı anlar Allah'ın izniyle. Aşkı anlamak için dua edelim. Şunu anlamak için, şunu dem ve damara yerleştirmek için, şunu his boyutundan, hayırlısıyla fiziki boyuta yansıtmak için dua edelim. Çünkü bunun içerisinde, işte bu var. Bunun içerisinde ne var? Bunun içerisinde, herkesin aleminde farklı yansımalar yapan, herkesin derecesine göre hitap eden bir sır var, inşallah. Hz. Hatice annemizin danda söylemiş olduğu türkü, Cenabı Peygamber, Cenabı Allah Peygamber Efendimize yansıtmıyor. Niçin? Hüzünlenmesin. Şu cümle yeter. Allah Hazreti Hatice annemizin damda söylediği türküyü Peygamber Efendimize yansıtmıyor. Üzülmesin. Peygamber üzülmesin diye Allah çaba demeyelim de Allah peygamberin üzülmesini istemiyor. Onun için Hazreti Hatice annemizin ona karşı duymuş olduğu o aşkın ızdırabını yansıtmıyor peygamber üzülmesin diye. Rahatsız olmasın diye rahatsız olmasın diye Çünkü peygamberin bir hizmeti var. Peygamberin yapması gereken bir şey var. Yansıtmıyor. Üzmüyor onu. Ancak üzenlerin Demeyelim de şu anda üzülenlerin çekmiş olduğu sıkıntılar inşallah kendilerinin kefaretine ve dahi terakkisine sebebiyet veriyordur inşallah. Öyle diyelim. Ve çünkü zahmet içerisinde rahmet vardır. Çünkü sizin küçük bir sıkıntınız onu üzer diyor ya ancak o üzülme içerisinde de sizin günahlarınızın kefareti, sizin latifelerinizin açılması vardır. Eğer ki samimi isek, eğer ki hedef noktada ona kilitlenmiş isek. Hulâsa öyle bir hadise oluyor ki, Hz. Cebrail aleyhisselam bile kıskandıracak bir hadise. Cebrail aleyhisselam mesajları getirmeden evvel, Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselam 45 gün o mağarada çok özel bir hal yaşıyor. Çok özel bir durumda. Mana ilimleri noktasında o sırlar ile gönlünün son revizyonları yapıyor, yapılıyor Aleyhisselatü Vesselam'ın. Son format atmalar, son incelikler ve dahi devam eden incelikler. O incelikler yapıldı bitti değil. Halen devam ediyor, açılıyor. Çünkü... Efendimiz biliyorsunuz Mustafa Sırı ile 40 yaşına kadar arınıyor. Yalnız Allah'ın yansıyabileceği bir gönül haline geliyor. İşte o son revizyonlar esnasında Hazreti Hatice annemiz mağaraya yemek taşıyor. Şu portreyi kayda alın. Döndürün döndürün çevirin döndürün döndürün seyredin döndürün döndürün seyredin. Bu ilmik ilmik işlesin. Dokuma misali, motiflerini kalbimize nakşi bende nakşeylesin, nakşeylesin. Mağaraya yemek taşıyor. Mağarayı görenleriniz vardır belki, gidenleriniz vardır. Çıkılması çok zor, durulması çok zor. Yolu uzun bir yer, anlatıyorlar öyle bir yer. Bir kadının eşine yemek taşıması öyle normal bir olay değil. Ama bir şey yapıyor ki kimsenin yapamayacağı, kimsenin aklına gelmeyen çok özel bir şey. Bu şeyi ona bildiren şey Fatiha. Bu şeyi ona bildiren şey empati deniyor yani empati. Karşıdaki insanı üzmemek için onun beynini okuma. Onun beynini nasıl okursunuz? Yapmış olduğunuz bir davranış vardır, bir hal vardır. O hali acaba ben ona yansıtırsam üzülür mü? Veya şu halimi ona nasıl yansıtmalıyım? Bu hassasiyette olmak. Allah kullarını üzmüyor. Allah kullarına zulmetmiyor. Muhammed Aleyhisselam benim yemek taşıdığımı görür de, üzülür veya onun konsantrasyonunu dağıtır, İlahir neyse. Aman beni düşünmesin, o o işiyle meşgul olsun, beni görmesin, onu görsün. Bu noktadadır işte, bu noktadır, bu hadisedir, aman beni görmesin, onu görsün. Bir işe girdiğinizde, bir şey yap, yapıldığında, işte Allah'ın ahlakıyla ahlaklananların ahlakıdır bu. Üstadın ahlakıdır bu. Ben değilim diyor, risalelerdir diyor. Direkt oraya pas atıyor. Hazreti Hatice annemiz kendisine pası almıyor, direkt Cenab-ı Mevla'ya Cenab Mevla pas atıyor. Her şeyi Allah'a pas atmak. Size paslar geliyor, direkt onu sahibine vermek. İşte infak budur. Size verilenleri geri vermektir. İnfak sırrı içerisinde tecelliler, infak sırrı içerisinde istikamet noktasında açılımlar, belaların defedilmesi kalbin boşalmasıyla beraber onun kalbe dolması vardır. hulasa annemiz üç gün, üç gece... Yemeden, içmeden, tıkırtı çıkarmadan kurban olayım, tıkırtı çıkarmadan. Bekliyor. Hiçbir şey yapmıyor, bekliyor ki Aleyhisselatu vesselam'ın konsantresi. Yani ben değilim yani. Ben senin kölen, ben senin hizmetçin. Ben hiçbir şey. Sen onunla ol, diyor. Ciddi aşk budur. Ciddi aşk budur bir arkadaşınızı düşünün samimi bir arkadaşınızı kendi üzerinizde onu üzmemek onun aleminde soru işaretleri oluşturmamak onu yormamak tabi işte bunu yaptığımız zaman zaten insanları mutlu etmek Allah için sevmek bir şeydir Allah için üzmemek bunun bu belki kimsenin aklına gelmez yani. Bu belki kimsenin aklına gelmez. İnsan bazen naz yapar dikkatleri üzerine çekmek için. Olmadık şeyler yapar, triplere girer. Kur yapar, şu yapar falan filan bir sürü teferruat mevzulara girebilir. Sözümüz külliyen meclisten dışarı. Sadece meclis içindeki şeyler bir açılım sağlamıştır. Dikkatleri Allah üzerine çekmektir. Allah da fani olmaktır. Şahıslarda değil, fani fani olanı istemem. Mesajı kimin getirdiği önemli değil, kitabı kimin yazdığı önemli değil. Hakikat Allah'ındır. Bütün güzellikler Allah'tandır. Her şey fanidir, O'nun yüzü bakidir. Hulasa annemiz bu sırrı bildiği için, benim vazifem hizmettir demiş ve Allah aşkı adına Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hizmetin zevkini doruk noktada yaşatmış ve Cebrail Aleyhisselam'ı kıskandıran bir portre sergilemiş. Bir defasında Hz. Cebrail Fahri Kainat Efendimiz'e diyor ki Ya Resulallah Hatice'yi görüyorum sana yemek getiriyor. ...deyince Efendimiz evet diyor, evet. Cebrail ya Resulallah, o hep burada kalıyor, aylar oldu. Kıskandım diyor bu sevdayı, bu nasıl bir sevda, bu nasıl bir aşk, bu ne biçim bir sevda diyor. Hem sana kendini göstermiyor, hem buradaki zorlukları çekiyor. Senin himayen için en zor görevi yapıyor diyor. Cebrail Aleyhisselam'ın kıskandığı bir hadise. Dikkatleri Allah üzerine çekmedeki bu imtihanı aşabilmek Cebrail'in kıskandığı bir hadise. Aşk o kadar yoğundur ve o kadar da yıkıcıdır. Aşk jilet gibidir. Yanlış yere vurduğunuzda öldürür. Doğru yere attığınızda ameliyat eder. Eğer ki Hazreti Hatice annemiz o aşkın yoğunluğunu Allah noktasına pası vermeseydi... Giterdi. O böyle ağır bir imtihanı atlattığı için aşkın timsali Hatice oldu. Böyle ağır bir imtihanı atlatmak, Hatice olmak demektir. Hodri meydan. Pası Allah'a verin, atlatın, atlatalım. Her şey Allah için. Risk olan yerlerden uzağım, senin riskin yok. Beni senin aleminde, boğ, vahdet denizinin ortasında beni batır ki, Vahdetten başka bir şeyi ne bileyim, ne konuşayım, ne işiteyim, ne duyayım. Madem o var, her şey var. Sen yücesin. Bize öğrettiğinden başka, bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten sen, her şeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.